وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يتع الله ورسوله fakat fazaza fawzan azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi allah wa khayr hadi hadi muhammed sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al-umuri muhtasatatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin nar evet muhterem kardeşlerim ile alakalı meselelerde siz bir meseleyi incelerken, inceleyeceğiniz zaman muhakkak o konuda o meseleyle alakalı geçen ıstılahları, terimleri öncelikle ne yapmanız gerekir? İyi anlamanız gerekir. Ki olaya ne yapabilirsiniz? Vakıf olabilirsiniz. Yani o konuda kullanılan terimleri önce bilmelisiniz ki daha sonra onun üzerinde herhangi bir anlaşmazlık, müşkül durum ne olmasın? Olur. Olmasın. Konumuz akide olduğu için yani inanç esasları dediğimiz olduğu için öncelikle bu akide kelimesi nedir? Onu bir inceleyelim inşallah. Şimdi biz bir şey inceleyeceğimiz zaman öncelikle onun lugat manasını, yani sözlük manasını ne yaparız? Ele alırız ki daha iyi anlaşılabilmesi için. Ondan sonra ıstılahı manası gündeme gelir. Istilah dediğimiz şey kardeşlerim nedir? Kitap ve sünnetin o kelimeye yüklediği mana anlaşılır. Yani İslam o kelimeye nasıl bir mana yüklemiş Akide kelimesi, Lokat olarak kardeşlerim akıt kelimesinden alınmıştır. Bunun da manası bir şeyi sıkı yapmak, bağlamak, sağlamlaştırmak kesinlik ve bir şeyi eksiksiz olarak yapmak manasına gelir. Neymiş? Bir şeyi sıkıca bağlamak, bir şeyde sebat etmek. Tamam mı? Onu eksiksiz olarak yani her şey ile yerine getirmek manasına gelen akt kelimesinden türemiş, akide olarak bilinmiştir. Istilahi manasına geldiğimiz zaman kardeşlerim, akide kelimesi ıstılahta, Allah Azze ve Celle'ye kesin şüphesiz bir şekilde yani hiçbir şüphe götürmeksizin hiçbir şüphe olmaksızın ve tevhidin gereklerine uygun olarak iman etmek. Meleklerine kitaplarına rasullerine ahiret yürüne hayır ve ile kadere iman etmek ve dinin esasları kapsamına giren değer hususları da ne yapmaktır? İman etmektir. Şimdi akide denildiği zaman daha çok insan neyi anlar? İnanç meselelerini anlar. Yani inançla alakalı yani kalple alakalı meseleler daha çok neye gelmiştir? Gündeme gelmiştir. Bu önemlidir. Çünkü eğer kalp itminan olursa kalp salih olursa muhakkak ki diğer bütün azalarda ona tabi olur ve kalbin düzelmesiyle de ne olur? Diğer e, azalarda, vücut azalarda düzelir. O yüzden biz akideye çok büyük önem vermemiz gerekmektedir. Şimdi akide dediğimiz zaman eskiden yani selef alimlerinden bazıları bunu ne olarak isimlendirmişler? Sünnet, sünne diye ne yapmışlar? İsimlendirmişler yani akide olarak. O yüzden e, imamlardan bazıları akideyle alakalı kitap telif etmişler ve bunun adına da ne yapmışlar? Sünne adını vermişler. Bunlardan bazıları Ahmet bin Hanbel akideyle alakalı bir kitap yazmış, telif etmiş, adına ne yapmıştır? Sünnet koymuştur. Yine İbn Ebi Asım bu şekilde ve diğer imamlar da yani selef imamlarından bazıları akideyle alakalı kitap yazdıklarında adına ne yapmışlar? Es-Sünne adını vermişlerdir. Yine alimlerden bazıları diğer bir kısımda akide ile alakalı yazdıkları kitabın ismine ne demişler? Usulü din yani dinin aslı manasına gelen usulü din ismini kullanmışlardır. Bundan da kasıt yani dinin aslı dediğimiz zaman işte şeriatla alakalı hükümler, inanç ile alakalı yani ameli olsun, itikadi olsun bunların işte namazla alakalı, zekatla alakalı, diğer bütün ibadetlerle alakalı hükmü de içine almışlar. Ve kitapların ismini ne yapmışlardır? Usulü din <gülüyor> isimlerini vermişlerdir. Daha sonraki alimler de kitaplarının ismini akideyle yazdıkları kitaplarını ki anlaşılması gereken yani fıkıh edilmesi gereken ki fıkıh kelimesi kelime olarak nedir anlaşılması gereken meseledir. Ki hadiste geldiği gibi men yuridillahu bihi hayran yufkihu fi'd-din. Her ki Allah azze ve celle her kimin hayrını isterse ne yapar diyor? Onu dinde anlayışlı kılar diyor. O yüzden fıkıh kelimesi nedir? Anlayış manasına da gelir. Daha sonraki alimler akide ile alakalı yazdıkları kitaplarına bir kısım alimler de ne vermişlerdir? El Fıkhul Ekber ismini vermişlerdir. Tıpkı eee Abu Hanife rahimehullah'ın akide ile alakalı bir küçük bir risale yazıp adına da El Fıkhul Ekber ismini verdiği gibi. Bu akide ile alakalı mesela. İkincisi ise bu ıstılahlardan bir tanesi nedir? ehli sünnet vel cemaat. Yani ne diyoruz? Biz ehli sünnet vel cemaatiz diyoruz. Bundan kastet nedir? Yani biz bunu söylediğimiz zaman bununla ne kastedilir veya bununla ne kastetmemiz gerekir? Yani ehli sünnet vel cemaatın manası nedir? Onlar kimlerdir? Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine, ashabına ve ona kıyamet gününe kadar doğru bir şekilde yani hak üzere tabi olanlara ne denir? Ehli sünnet vel cemaat denir. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri ve kıyamet gününe kadar onlara doğru bir şekilde tabi olanlardır. Ehli sünnet vel cemaat. Onların Nelerdir? Kimlerdir kardeşlerim? Onlar bid'at ve hurafelerin her türlü şaibesinden sapıtmasından nedir? Uzaktırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu ve asabının üzerinde ittifak ettikleri sahih akideye ne yapanlardır? Sarılanlardır. Zaten mesela hani dört mezhep haktır gibi sözler söylenmesinin en büyük sebebi de o dört imamın Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii ve Abu Hanifera İmamullah'ın, Allah hepsine rahmet etsin, akidelerinin düzgün olmasından dolayı ne olmuştur? Onlara ehli Sünnet Cemaat ve Cemaat alimleri ve tabi ki o yolda gidenlere ne olmuşlardır? Bu isim vermişlerdir. Onlara ne yapmışlardır? Ehli Sünnet ismi verilmiştir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselam bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Aleykum bi sünneti وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشَد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ مِنْ بَعْد۪ي عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّ مَعَجِد۪ Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim sünnetime ve benden sonra kendilerine hak yol gösterilmiş olan raşit halifelerimin sünnetine uyun ve ona ne yapın hırsla sarılın buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar yolların en hayırlısı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışlardır? Yoluna tabi olmuşlar ve ondan başka hiçbir yolu, hidayet ne yapma hiçbir yolu e, kabul etmemişler. Ve bu şekilde onlar yine cemaat olarak isimlendirilmişlerdir. Neden cemaat olarak isimlendirilmişlerdir? Çünkü onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve bu ummetinin selefinin üzerinde icma ettikleri şeylere ne yapmışlardır? Tabi olma hususunda bir araya gelmişlerdir. Yani cemaat dediğimiz zaman nedir? Bir araya gelme meselesi vardır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan ve hikmetten ne getirmişse ne yapmışlardır? Ona kesin ve kesin uyulması gerektiği konusunda bir araya gelmiş. Bunda hem fikir oldukları için ne ismi verilmişlerdir? onlara cemaat yani ehli sünnet vel cemaat ismi verilmiştir. <gülüyor> Aynı zamanda onlar fırkatın naciye yani kurtulan fırka olarak da ne yapılmışlardır? İsimlendirilmişlerdir. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan gelen rivayette diyor ki: Muhakkak ki diyor sizden önceki ümmetler yani Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaptılar? 72 fırtına ayrıntılar.